mağfirettileriz. Nefislerimizin şerinden ona sığınırız. Allah kime hidayet ederse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırırsa ona hidayet verici yoktur. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in yoludur. Ve Dinde sonadan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalette ateştedir. Allah hepimize hayır versin, razı olacağı amelleri işlemeyi, cennete girmeyi ve Rabbimizin cemalini görmeyi nasip etsin. Allah Azze ve Celle bizdeki şeytani duyguları alsın, yerini hayırlarıyla değiştirsin. Allah subhanahu ve teala yaşamış olduğumuz şu kısa ömürde bizleri kendisinden başkasına muhtaç etmesin ve şu anda yeryüzünde bizden yardım bekleyen dua bekleyen din kardeşlerimize de Allah yardım etsin sıkıntılarına gidersin kardeşlerim geçen hafta güzel ahlakla alakalı bir derse başlamıştık biliyorsunuz İnsandaki her güzellik, her iyilik, imandan alakalı olan şeylerdir. Daha önceki dersleri de hatırlayacak olursanız, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir sözünde, iman 70 küsur şubedir. En üstünü La İlahe illallah. en ednası insanlara eziyet veren bir şeyi izale etmem. Ve hayada imandan nedir? Bir şubedir. Bu arttıkça imanda artar, bu eksildikçe imanda eksilir. Yani insandaki huylar, hasletler, görünüş, tabiat tamamen insanın nedir İmanıyla, itikadiyle alakalı olan şeylerdir. Kişinin ahlakının artması, geçen haftaki dersi daha hatırlayacak olursanız toparlamak için diyorum. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a onun ahlakı nedir? Kurandı deniyor. Veya Kalem suresinde sen en güzel ahlak Üzerine gönderildin. Veya bir hadis-i şerifte ben ahlakı tamamlamak için gönderildim diyor. Bu da gösteriyor ki bir insan doğan bir insan kendini nerede görürse görsün vahilen terbiye etmediği müddetçe ahlak sahibi değildir. Ve ahlak da insanların yaşayışına göre birçok konuma, birçok şeye ne yapabiliyor, bürünebiliyor. Bugün yaşamış olduğumuz toplumda bir insan kendi hanımı zina ettiğinde ne yapar? Vurur. Öldürür. Dayanamaz. İnsan içine ne yapamaz? Çıkamaz. Annesi zina ettiğinde kız kardeşi veya yakınları hep bir utanç duyar değil mi? Ama bakın genel evler adı altında birçok yer açıktır. Hiç kimse bundan ne yapmaz? Rahatsızlık duymaz. Yani bu nasıl ahlaktır? Nasıl bir anlayıştır? Veyahut e, Moğolistan tarafına Moğolistan diyorum estağfurullah. Kutuplar tarafına gittiğinizde kutuplardaysa insanlar gelen misafire hanımını ikram ederler. Düşünün. Bu da bunların nedir? Ahlakıdır ve iğrenç olan bir şeydir. İşte ahlak insanların anlayışına bırakıldığında birçok şeylere ne yapabiliyor? Bürünebiliyor. Ahlak ancak vahiyle mümkündür. Kişinin ahlaklı olabilmesi, meziyetli olabilmesi ve iyi huylu olabilmesi için ne yapması gerekir? Kur'an ahlakıyla ahlaklanması. Yani Kur'an'ı iyi bilmesi gerekir. Kur'an'a gittiğinde insan ne yapar? Nefsini her türlü kötü huylardan ne yapacak? Arındırmaya çalışacak. Cömertlik orada. infak orada. Doğru sözdülüğü karşılığı nedir? Orada. İnsanlara iyi davranmanın karşılığı nedir? Orada. Büyüklere karşı saygılı, küçüklere karşı merhametli olmanın şeyi nedir? Orada. Anaya babaya üf bile deme nedir? Orada. Ama bugün kendilerini çok çok ahlaklı, çağdaş zanneden insanlara bakın. Ne evleri kurmuşlardır anne babalarına? He? Atlarını bir de huzur evleri. Yani anayı babayı attık eve huzur geldi manasında. Huzur evleri kurarlar. Halbuki bizim dinimizde anlatılan nedir? Anası veya babası veya her ikisi yanında ihtiyarlar da cenneti kazanamazsa burnu yerde ne yapsın? Sürsün. Bakın bunlar hep vahiy ile gelen nedir? Terbiyelerdir. Yine topluma bakın. Doğum kontrolü derler, kürtaj derler. Çocuklarına ne yaparlar? Öldürürler. Ee, ders canlı kardeş. Allah razı olsun buradayız. Ee, Halbuki İslam'da nedir? Allah Azze ve Celle, çocuklarınızı ne yapın? Aç kalmak, korkusuyla öldürmeyin. Sizin de, onların da rızkını veren kimdir? Allah. Halbuki bunlar kendi ahlaklarıyla bakarak, şimdi yeni evleniyor. Ne yapıyorsun? Çocuk düşünmüyor. Ya yani senin elinde bir şey mi ki çocuğu düşünüp düşünmemen? Biz daha fazla istemiyoruz. Veren de Allah, alan da. Sen bu sözü nasıl kullanabilirsin? Bunlar nedir? Yani hangi boyuttan ele alırsanız alın, İslam ahlakına sığan şeyler nedir? Değildir. Ancak Allah isterse olur. İşte Allah Azze ve Celle'nin vahyinden haberi olmayan insanlarda da ahlakı anlamak nedir? Mümkün değil. Onun için geçen hafta güzel ahlakla alakalı bir derse başladık. İnşallah onun silsilesine devam edeceğiz. Aslında ahlak dersleri bir yanda iman ve akide dersleridir. Çünkü hep anlatıyoruz iman, hep anlatıyoruz akide, amel ve iman ilişkisini gündeme getiriyoruz. Ama hep önde giden nedir? Bilgiler. Amele hiç dikkat eden insanlar nedir? Yok. Birine bu münafıklık, sen münafıksın dediğinde o sen buna münafık diyemezsin diye ne yapıyor insan? Çıkıyor. Halbuki münafık dediğin zaman münafığın alametlerini dinimiz ne yapıyor? Gündeme getirmiş. Konuştuğunda yalan söylüyor. Emanet edildiğinde yerine getirmiyor. Gizalaştığında haddi aşıyorsa e bu adam nedir? Halis münafıktır. E sen buna münafıklığını bilmezsen onu mümin dersen ne olur? Bu sefer sen müminliğini kaybedersin. Çünkü kişi arkadaşının nedir? Dini üzerinedir. Kiminle arkadaşlık yaptığınıza ne yapın? Dikkat edin diyor. Ve kişi sevdiğiyle beraberdir diyor. İnsan münafıklarla beraber olursa Vallahi billahi tallahi mümini selamazsın. Çünkü o münafıkla beraberse muhakkak kendinde de nifaktan bir şerebe var. Onunla anlaşabiliyorsa müminden vallahi billahi tallahi anlaşamaz Düşünün öyle insanlar var ki ona geçmişte ne kadar iyilik yaparsan yap, şöyle gelir, önünden geçer, selam dahi vermez. Ama şurada bir atayıs vardır. Dinle imanla alakası yoktur. Ona gider, selam verir, hayırlı işler der. Halatı sorar, sana ne yapmaz? Vermez. Bunlar İslam ahlakı olan şeyler değil. Yani kalbinde iman olan insanların yapacağı hasletler nedir? Değillerdir. Ve iyi huylar olduğu gibi kötü huylar da vardır. İyi huyların yayılışı çok yavaştır santim santim, damla damla gider. Ama kötü huyun yayılışı çuğ gibidir, sel gibidir. Her tarafa birden ne yapar? Yayılır gider. İyi huyun gittiği yerde nasıl güzel bir damla böyle koku gelse her tarafa mis gibi yayılırsa, iyi huy öyle güzel yayılır. Ve iyi huyda güzel ahlakta her zaman güzel tesir vardır. Ama kötü huyda ve kötü ahlakta hiçbir zaman iyi bir hastası nedir? Yoktur. İkisinin de etkileri vardır. İkisinin de eserleri vardır. Mesela anlatırlar. Hocanın birisi Ramazan'da yemeği fazla kaçırmış. Namazdayken ayıp bir şey yapmış ve kaçmış. Aradan yıllar geçiyor. Diyor ki bir sürü malımız, mülkümüz var. Ne yapalım gel şunlara bir bakalım. Yaşlanıyorlar. Hoca karı diyor ki herif diyor, sen tanınırsın. Beni kimse tanımaz. Ben değiştim. Ben bir köye bakayım. Ondan sonra girelim. Kadın geliyor. Köyün ortasında çocuklar oyun oynuyorlar. İşte siz kimlerdensiniz? Yaşın kaç falan. Çocuğun biri diyor ki valla ben yaşımı hatırlamıyorum da bizim köyde bir hoca varmış diyor. Ramazan'da, teravide bir şey ayıp yapmış. Ben o sene doğmuşumdur. Kadın gelir, gel gel herif diyor, bu köy daha bizi unutmamıştır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir gün sohbet ederken bir tane sahabe yerleniyor. Herkes gülüyor. Ne gülüyorsunuz diyor. Hepimizin istemiş olduğu şey değil mi? Diyor. Ve insanlar gülüyorlar. Şimdi hayır da yapılan bir toplumun yanlış gördüğü bir şey de inanın unutulmuyor. Yıllar da geçse unutulmuyor. İyilik de unutulmaz, kötülük de. Ama iyiliğe her zaman nankörlükten karşılık vermek e, İslam ahlakının olmadığı bir toplumda had safadadır. Binlerce, milyonlarca iyilik yap, hayır makinesi ol, bir tane ona kötülük yap, bitmiştir. Aynen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın cehennem gösterildi. Ekseriyeti nedir? diyor. Koca karının birisi itiraz ediyor. Neden erkekler değil de biz kadınlar? Çünkü siz diyor öyle bir ahlaka sahipsiniz ki kocanız size dokuz iyilik yapsa, bir kemlik yapsa, ben senden ne gördüm ki deyip hemen körlük yaparsın. İnanın şu an yaşayan toplumdaki erkekler kadınları geçmiş. Dokuz iyilik yap, bir kemlik yap. Aynı kadın gibi nankörlük yaparak ne yapmışlardır? Meydana çıkmışlardır. İşte Allah Azze ve Celle bizleri bu türlü kötü huylarda ne yapıyor? Sakındırıyor. Ve cömertliği gündeme getiriyor. Düşünün bugün yeryüzünde insanlar israftı hak safhada. Dün, yani dün derken sahabe devrini ele alıyorum. İmanlarının gereği kendilerinde olan bir ekmek kırıntısını dahi ne yapmışlardır? Paylaşmışlardır. Evet. Aleyküm Hoş geldin. Hatta Ömer'in üzerinde bile halife kendisi, emirel müminin bir sürü yamalıklı elbise var. Bugün çorabı delik birini göremezsiniz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ayağına mest ederdi. Halbuki ayağının altında kocaman delik vardı diyor. Böyle sahabe gösteriyor. Düşün bugün çorabı delik birini ne yapamazsınız? Göremezsiniz. Ve yamalı bir elbise giyen bir insan ne yapamazsınız? Göremezsiniz. İnsanı ne yapıyorlar? Ayıplarlar. Ama bunu bulamayan bir sürü ne var? İnsanlar var. Ve bugün cömertliği bırakın, insan geçinemiyor ki müsrif yaşantısının üstünde. Doğan çocukta telefon, karısında telefon, kendinde ayrı bir telefon, öbüründe bir telefon. Hepsine batarya, şarj, kontür. Bunlar nedir? Bir de zamanlarını çalmalar Ondan sonra televizyonlar, ondan sonra şunlar bunlar. O kadar israf safhada ki bir erkeğin çalışması bir eve ne yapıyor? Yetmez hale geliyor. Ve o halkına ne yapamıyor? Geçinemez hale geliyor. Halbuki İslami bir yaşayışa git yatsıdan sonra evde oturup mala yani konuşmak dinimizde nedir? Haram kurulmuştur. Bugün Falan dizi, filan dizi, filan maça, bilmem ne maça, bakanı, bakan adam ne yapıyor? Gece namazı var mı? Yok. Beş vakit namaz hükü doğrudur. Sabah namazına kalkabiliyor mu? Yok. Bu insanın cömertliği, yakalaması veya infağı yakalaması nedir? Mümkün değil. Onun için cömertlik, infak, bunları yakalama ancak Kur'an ahlakıyla, vahyi anlamakla mümkün kardeşler hangi çağda olursak olalım bu din bize yetmez mi? Aleyküm selam hangi asırda olursak olalım İslam'ın ahkamı kuralları neyse inanıyorum diyen insanların hepsinin üzerine nedir? Bunlar geçerlidir. Ve o günkü o güne bugünkü bugüne biz bunu dememiz nedir? Mümkün değil. Düşünün Hiçbir erkek karısının bir başkasıyla tokalaşmasına, öpüşmesine, kucaklaşmasına ne yapmaz? Ozan gösteremez. Ama bugün çağdaşlık adı altında çok rahatlıkla bu ne yapılabiliyor? Yapılabiliyor. Ve sen tokalaşmadığın zaman sana ne yapıyor? Gerici diyor. Halbuki o gün haramsa, bugün de nedir? Bu insana haramdır. O gün Müslüman'ın erkeğine, kadınına Nikah düşen birine bakmak haramsa, gözünü sakındırmak imandansa, bugün de nedir? Yine aynısı imandandır. Bunların hepsi nedir? İslam ahlakıyla alakalıdır. İşte bunlar hep vahiyla alakalı meselelerdir. Ve iyi huylar Müslüman'a ne yapar? İyi eder. Gözü de iyi olur, dili de iyi olur, düşüncesi de iyi olur, hayata bakışı da iyi olur. Kardeşine bakışı da nedir? İyi olur. Ama Ahlak gitti mi, iman zayıfladı mı, insanda ne var? Bu sefer kötü huylar gündeme ne yapar? Gelir. Ama olgun bir müminde kötü huyların bulunması hiç hoş değildir. Bunlar hep ne yapar? Sırt arar. Yani nasıl bir şeyi bir kenarıya koysanız, akacak kokacak bir şey, akmaya kokmaya başlarsa... Sadece sizi değil artık onu gören, onun yakınında olan her şeyi rahatsız ettiği gibi kötü huylar da ne yapar? Insanı rahatsız eder ve melekler de rahatsız olur. Çünkü insana, her insana görevlendirilen neler vardır, melekler vardır. Eğer siz iyiseniz, iyi yerlere gidiyorsanız ondan ne yapar? Hoşnut olur, razı olur. Ama siz kötüyseniz, kötü huyluysanız, kötü kokuyorsanız, kötü yerlere götürüyorsanız o meneklerde ne yapar rahatsız olur bunlar daha görmedikleriniz insanlar da ne yapar bizden rahatsızlık duruma gelir mesela bir cimriliği ele alın çok kötü bir illettir insanın görünüşünü, huyunu, ahlakını her şeyini ne yapar bozar, bak kötü bir cimrilik beğenmediğiniz bir cimrilik onu ne yapar kötü ahlak sahibi yapar Dünyaya karşı hırsını ne yapar? Artırır. Birçok şey kazanma, birçok şey kazanma yoluna götürür ve en sonunda ne yapar? Yoldan çıkarır. Halbuki müminin gönlü rahat, gönlü geniş, ufku geniş olmalı. Cimri mal toplar, mal kazanır ama ne yapar? Dost kaybeder. Kasas suresine baktığımızda Allah Azze ve Celle orada karnın misalini verir. Harun ne yapıyor? Kavminin içine çıktığında deptebeyle çıkıyor. Ve anahtarlarını kavmin taşımaktan aciz kalıyor ve gururla nöylük bunları ben kazandım. En sonunda buna kadar insanı ne yapıyor? Mağrur kılıyor. Ve Allah Azze ve Celle onun yerin dibine batırıyor. Malı da ona ne atmıyor? Fayda vermiyor. Ama orada dikkatinizi çekecek bir şey var. O deptebe içinde toplumun içine çıktığında Müslümanlar oradan bir kısım diyor ki, şuna verilen mal bize de verilmeli değil mi? Yani birinde bir malı gören hemen ne yapıyor? Kendi de onun gibi mal sahibi olmuyor. Yani kötü huy muhakkak bir başkasına ne yapıyor? Sirayet etmeye başlıyor. İyi huy da aynısı. Ve oradan bir tanesi diyor ki Müslümanlık nimeti Allah'ın verdiği nimetlerin içinde en üstünü değil mi? Onlar o an susuyorlar. Biz karını yerin dibine batırdık. Malı dona ne yapmadı? Fayda vermedi diyor. Bu sefer öbürleri <gülüyor> diyor ki demin iş geçirenler, iyi ona verilen bize verilmemiş. Yoksa onun başına gelen bizim başımıza da geliyor. Bakın bu Kur'an'da, Kur'an ahlakıyla ahlaklanan insanların hiç başına gelmeden alacağı ne? Bir tecrübe. Ha, demek ki buradan alacağın ders seni ne yapmayacak? Cimri yapmayacak. Ama saçıp da savurmayacaksın. Eli sıkı dolmayacaksın. Ne yapacaksın? Olduğun gibi. Yani sana düşen neyse hem yiyeceksin. Çünkü Bakara suresinin hemen girişinde müminlerin alametlerinden bahsederken Allah Azze ve Celle ne diyor? Onlar Allah'ın verdiklerinden hem yer hem de Allah yolunda ne yapar? İnfak eder. İnanın böyle yaşayın aç kalmazsın. Geçen sene kader dersi işlerken, rızık dersi Ramazan'da Arkadaşlara dedim yarına nasıl bakıyorsunuz? Herkes değişik verdi cevabını. Yarine Müslüman Allah'la bakar. Ona tevekkülle bakar. Kafir nasıl bakar? Cebindeki parayla bakar. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü dediği gibi bir insanın diyor, bir babanın çocuğuna bırakacağı en güzel miras nedir? Ahlaktır. Yani en güzel miras olur. Ve hadis-i şeriflerde geçen hafta da zikrettim. Allah Azze ve Celle birini çağırır. ilmiyle her şeyi bildiği halde geridekilerine ne bıraktın? O der ki Ya Rab el aleme muhtaç olmasını istemedim. Ben de onlara borca mal bıraktım. Eğer onların halini bilmiş olsaydın çok ağlar, az güler. Ben onları korktuklarına uğraktım. Diyor. Öbürünü çağırıyor. Ne bıraktın? Ya Rabbi ne verdiysen hepsini senin uğruna infak ettin. Onlarıysa senin fazla keremine bıraktım. Allah Azze ve Celle der ki diyor, Eğer şimdi onların halini bilmiş olsaydın çok güler, az ağlar. Ben de onlara verdikçe verdim. Verdikçe verdim. Bunu teyit eden birçok ayet hadisler var okursanız. Mesela Ashab-ı suresine baktığımızda orada Salih Kul Hızır'ın bir duvarı örmesi var. Hatırlıyor musunuz? Ne için ördü onu? Diyor sana yiyecek bile vermeyen bir köyde sen bitiyorsun, duvarı düzeltiyorsun, örüyorsun, ücret isteseydin halbuki sana ücret verirlerdi. Ne diyor? Buradakinin diyor çocukları var. Bu adam salih öldü. Çocukları küçük. Bunun altında da bir gömü vardır. Onlar büyüdü mü buraya gelip bir şey yapacaklar. Onu da alıp onları ne yapacak? Sermaye. Görüyor musun babanın salihliği? Çocuklarına ne bırakıyor? Temiz ahlak bırakması. Allah'ın da ona birçok fazla ne yapıyor? ileride? ikramı. Bunlar birkaç tane sadece nedir? Örneklerdendir kardeşlerim. Allah hepimizi hayırlı kılsın. Hı hı. Müminin kalbi her zaman geniş ve rahat olmalı. Orada cimrilik ne yapmamalı? Barınmamalı. Kalpte cimrilik olmayınca bu sefer ne olur? Güzel ahlak olan cömertli kuyu ön plana ne yapar? Çıkar. Ve eğer bir insanda cimrilik varsa ne yapacak? ve Selamın dualarına bakın. Bir tanesinde diyor ki cimrilikten sana sığınır. Yani birçok şeyden sığındığı duasında, kötü ahlaktan, hastalıktan, düşmanın sevilmesinden bir yerde de ne diyor? Cimrilikten ne yaparım? Sana sığınırım. Yani Allah'a dönecek ve ne yapacak? Ya Rabbi cimrilikten sana sığınırım. Bu kötü <gülüyor> Hasreti benden ne yap? Al. Malı biriktirip saymamasını yoksa Allah'ın da ona verirken biriktirip sayacağını ne yapacak? Aklına getirecek. Ve yine Tevbe suresinin 34 de bakarsanız o diyor kazandıklarını, altınları, gümüşleri, malları Allah yoluna değildi, kendi nefisleri için biriktirenler var ya diyor. Yani ayette öyle bir tehdit var ki yarın ondan, alınlarından, yanlarından, sırtlarından onlarla ne yapacak? Dağlanacak diyor. Yani kazanılan mal da sana neymiş? bir yerde yük. Allah için değil de nefsin için kazandığında bu. Şimdi eskiden bize öğretirlerdi. İşte Hindistan'da kast sistemi var. İşte en üstte efendiler. Onun altında onlara hizmet edenler. Ondan sonra köleler falan. İnanın Müslümanlığı anlayamayan Müslümanların da o kölelerden hiç fark yok. Onların hepsinin kaldığı yerler ve Çalıştığı yerler farklıdırlar. Efendiler çok lüks yerlerde. İşte onlara hizmet eden yakınlar işte daha güzel yerde. Kölelerde böyle hapishane gibi yerlerde. Bugün dinini anlayamamış, Allah'ı anlayamamış, Allah'ın vahyini anlayamamış Müslümanların da onlardan bir farkı kalmıyor. Ömrünü nerede geçirdin sorusuna cevap verecek doğru dürüst Müslümanda ne var? Bir cevap yok. Halbuki Allah Resulüdür diyor Aatin ve Selam dört şeyin hesabını vermeden ayakları mahşerde Allah'ın Allah huzurunda ne yapılır, Ayrılmaz. Bir, ömrünü nerede geçirdi? Önemli bir soru. Herkes bunu soracak. İki, gençliğinde ne yaptı? Nerede yitirdi? Üç, ilminle ne yaptı? Dört, nerede kazandı? nasıl harcadın? Nereye harcadın? Bunların hepsinin hesabını ne yapacağız? Vermek zorundayız. Bakın sahabeler Allah kendilerinden razı olsun. Allah yolundan sevdiğiniz mallardan infak etmez misiniz? Ayeti indiğinde bizim verecek hiçbir şeyimiz yoktu diyor. Giderdik diyor çarşıya, pazara hamallık yapar. Kazandığımız 3-5 dirhem neyse. Onu Allah yoluna ne yapardık? infak ederdik diyor. İşte sahabenin ahlakı neydi? Öyleydi. Hatta alimlerden birinin bir anısını okumuştum bu alakalı. Diyor ki sırf diyor bundan diyor amel edip o sahabenin diyor tattığı duyguyu tadabilmek için diyor hamallık yaptım diyor. Tanınmadığım bir yere gittim ve diyor o gün akşama kadar diyor mahvoldum. Ellerim falan diyor kabardı. Her taraflarım ağrıdı. Ağrımaktan uyuyamadım. Ama diyor sevinçten de diyor uyuyamadım. Yani orada kazandığımı o kazandığım ücreti Allah yoluna diyor infak ettim. O duygunun yerine hiçbir duygu bastırmadı diyor. Bizlerse bugün bu duygulardan mahrum olan insanlar. Evet. Ve hatta öyle duruma gelmiş ki insanlar da işte geçen sohbette ee, internette kadının birisi sordu hocam diyor tamam infak infak hayır hayır diyorsunuz da kime diyor adam fakir diyor gidiyorsun diyor altında araba vardı diyor. fakir diyorsun kocaman televizyonu vardı diyor. fakir diyorsun diyor elinde diyor telefon karısında telefon çocuğunda telefon aleyküm selam şimdi fakirliğin ölçüsü ne diyor şimdi evet Belki bunlar vardır ama adamın yiyecek ekmeği yoktur. Fakir fakir yiyeceği yoktur. Maalesef bugün e, ölçüler tamamen ne yapıyor? Değişiyor. Bunu sen tespit et. Adamın birisi diyor ben bugündür gece çıkacağım zekatımı vereceğim. Karanlıkta ilk gelene veriyor. Birisi fahişe, birisi hırsız. Birisi de ne yapıyor? Zengin çıkıyor. Yani adam bunları vermekten gene ne yapmıyor? Geri durmuyor. Sen niyetini halis tut. Karşıdaki zenginse, cimriyse bak hiç çalışmadığım halde Allah bana mal verdi der. Kalbi yumuşar. Cömert olur. Bir fahişe ise bak ben etimi satarak kazanmaya çalışıyorum. Halbuki hiçbir şey yapmadan Allah bana bunu gönderdi der. Tövbesine tövbe kalır. Hırsızsa ben milletin haksız yere malını çalıyordum, Allah bana ne yaptı, bunu ikram etti der ne yapar, tövbe etmesine ne yapabilir, sebep olabilir. Burada Müslümanın e, kendini düzeltip, amellerini düzeltip, oyunu düzeltmesi gerekiyor. Tabi yine sohbetin başıyla el alacak olursak bu yine imanın güçlülüğüyle, vahyi anlamakla anlaşılan meseleler kardeşlerim. Şimdi toplanan bir malın tamamını vermek, ele geçeni vermekten daha zordur. Fazla malın tamamını vermek, sahip olmanın az malın tamamını vermekten nefise daha ağır gelir. Amerlerin makbulü de daha zahmetli ve daha güç olan olduğuna göre, Ayşe annemin tutumunun, Ayşe annemizin tutumunun, Esma'nın tutumundan daha üstün olduğunu söyleyebiliriz. Bakın, geçen hafta verdiğim örnek, buydu. Ama her ikisinin ahlakı da nedir? Üstündür. Örneklik teşkil eder. Ayşe annemiz elinde ne varsa hepsini kasattık ediyor. Esma da kendisine bir şey bırakıp gerisini kasattık ediyor. Şimdi düşünün günümüzde de birçok olaylar var. Mesela Somali birçok yardım toplandı. Ondan önce Pakistan dendi. veya herhangi bir yere toplanan Müslümanlar hayrı sever insanlar. Az olsun, çok olsun. Birçok yere yardım eden insanlar. Bu yardımlar bir yerde toplanıp ta muhtaca kadar ne yapıyor? Giden bir süreç var. Herhangi bir sebep için bir hayır için birine para verilmişse işte bahsetmek istediğim nokta burası. Deminki sözümün cümlenin şerhi. Onu bazen insan yerine ulaştırmak ne yapar? Zoruna gider, ulaştırmaz. Bu insanı ne yapar? Bir, hırsız yapar mı? İki, münafık yapar mı? Çünkü emaneti yerine ne yapmama? Getirmeme münafığın alametlerindendir. Toplum öyle hale gelmiş ki kardeşler, mal, para dedi mi, bu insanı anında yoldan ne yapabilmiş, çıkarabilmiş. Ve birçok insan bugün adı ne kadar yukarılarda olursa olsun bu hırsızlığa, bu şeye bulaşıyor ama insanlar hesabını ne yapmıyor? Sormuyor. mı Halbuki o insanın müminliğini ne yapar? Bozar. Kim olursa olsun en alttan en üst tabakaya kadar kim olursa olsun eli de dili de bir insanın ne yapacak? Emin olacak. Sana bir şey mümanet edildi? onu yerine ulaştıracaksın arkadaş. Bugün hesap sorulmuyorsa, yarın mahşede bunun hesabı ne yapılacak? Zaten sorulacak. İnsanlara çıkıp da altının, dinarın fayda vermediği gün gelmeden önce helallaşın diyeceğine, kendin gideceksin, hakkını, hak sahibine ne yapacaksın? Vereceksin. O olay bu kadar. Ama maalesef, bugün insanlar bunu yapamadığı gibi, kötü ahlak sahibi olduğu gibi, Toplumda inananlar da öyle kötü ahlığa sahip olmuşlar ki, iyi ahlak sahibini takdir edemeyip, kötü ahlak sahibinin adeta kuyrukları olmuşlar. Ve onun savunucu hale getirmişler. Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın kardeşlerim. Ayşe annemizin cömertliği dillere destandır. Bir gün yeğeni Abdullah İbn-i Rübeyr, kendi hilafeti döneminde ona iki çuval dolusu mal ve 180 bin dirhem para gönderiyor. O gün Ayşe annemiz oruçlu. Bundan dolayı kendisine gönderilen bu malı ve parayı gün içinde dağıtıp kendisine bir dirhem dahi ne yapmamış? Bırakmamış dağıtmıştır. Ve akşam olduğunda iftar edecek hiçbir şey kalmamış istare etmek için kendisine yardım eden cariyesine evde bir şey yok mu e millete dağıtmaktandır bize bir şey bırakmadın ki e hatırlatsaydın yapıyor. Ve Ayşe annemizin çok güzel bir ahlakı vardı. Birine bir şey mi gönderdi? Kiminle? Misal benimle. Git ona bunu verdiğinde kulağını onun ağzından çıkan kelimeye daya. Ne diyor onu dinle derdi. Ona dua etmişse, kendisi de ona misli, ne yapardı? Tekrar dua ederdi. Öyle. Sadece infak etmekten kalmaz. Onun duasına da ne yapar? Mukabelede bulunan birisiydi. Allah kendisinden razı olsun. Bir gün Allah kendisinden razı olsun. Cennetten müjdelenen sahabelerden ve Peygamberimizin iki kızını alan Osman, kıtlık zamanı, kervanda yüklü mallan Medine'ye geliyor. Medine'ye girmeden dışarıda tüccarlar onu karşılıyorlar. Diyor ki malı bize sat. Yani zahiri eksik. Aleyhisselam. Toplum aç. Yani satın yani bir ekmeğe belki bir riyalıyorsan 10 onları alacak durumda 44 zamanı. Osman diyor ki bugün diyor bu malı bire 700 verene satacağım diyor. Tüccarlar tabi anlamıyor inceliği. Osman diyor amma da tamahkar olmuş deyip herkes çekilip gidiyor. Osman Medine'ye geliyor. Bütün fakirleri tespit ettiriyor. Gelen malı eşit olarak hepsine dağıtıyor. Eve geldiğinde kendi evini muhtaç bulur. Yani kendini ne yapıyor? Unutabiliyor. Yine Allah ona zenginlik vermedi mi? Verdi. Bakın demek ki rızık, mal toplama, biriktirme, infak, cömertlik hep imanla alakalı. Bunu yapma ancak imanla. Siz sevdiğiniz malları Allah yoluna infak etmedikçe ayetinde e, sahabe boşlanında ne yapıyor? Namaza duruyor. Bir kuş geliyor onu e, oyalıyor güzel hareketleriyle. Bakıyor ki namazının biraz gittiğini hatırlıyor. Ve hemen onu Allah'a ve infak ettim diyor. Hiçbir şey kalmıyor. Yani kendinde hak bostanı dediğimiz bir bostan. Enes'in evi babası, Ebu Talha. Ve ne yapıyor? Onu tamamen infak ediyor. O insanlar yarını Allah'la bakıyorlardı. Ama bugün eee Hadis-i şerifte geldiği gibi öyle bir zaman gelecek ki diyor İbn-i Mesud naklediyor darimize gelen bir rivayette. Allah Resulü insanlar diyor öyle hale gelecek ki bir susamdan kaç gram yağ çıkaracak bunun hesabını bilecekler. Ama dinlerini ihmal edecekler diyor. Bu ne zaman olacak? İhtiyarları zinada pirifane olduklarında emanet ehline verilmediğinde ve diyor bir insan birine, sırf diyor Allah rızası için iyilik yaptığında insanlar diyecek ki diyor, bu ona niye iyilik yaptı? Muhakkak bir çıkar var. Araştıracaklar diyor, bulamayacaklar, vay enayi malını ona yedirdi diyecekler işte o zaman diyor. Yani ilah gidiyor, din gidiyor, insanların anlayışı topluma ne yapıyor? artık kendi anlayışlarıyla bakmaya başlıyorlar. Aleyküm selam selam. İşte güzel ahlakın hoş geldiniz. ben o sonunda çıkarım. İşte insanların hayata bakışları tamamen imanlandır kardeşlerim. İman varsa görünüşte muhakkak ahlak da var güzel huylar da var. İman ne kadar azalmışsa ahlakta nedir? O kadar ilici. Yine geçen hafta hatırlattığımız sohbette size diyor cennet ehline haber vereyim mi diyor. Her güzel sözü söyleyen her güzele tabi olan diyor. Size diyor cehennemlik olanı göstereyim mi? Ağzı bozuk olan müstehcen konuşan her kötüye tabi olan. Demek ki insanın huyu, hasleti onu nereye götüreceğini ne yapıyor? hemen veriyor. Bugün bakıyorsunuz sokaktaki çocuk dahi yani küfürde o kadar aşırıya gitmiş ki yeri bırakmış artık köptekine söylüyor. Bu kadar ne yapmış? Aşırı olmuş. Ve bunun anası da babası da evde bu küfürü yapıyor ki çocuk da ne yapıyor? Ondan alıyor. Çünkü Allah Resulü aleyhissalatü vesselam her doğan çocuk fıtrat üzerine doğar ediyor. O çocuk küfür ederek doğmuyor ki. Anne baba neyse çocuğunu da ne yapıyor? Aynı hale ne yapıyor? Getiriyor. Onun için bizlerin düzgün olması herkesin düzgün olmasına sebep olur. Bir kişinin bozuk olması bütün toplumun nedir? Bozuk olmasına sebep olur. Düşünün dünyadaki birçok bela ve musibete sebep olan bir tane insandır. İyiliğe sebep olan da bakıyorsun bir tane insan çıkıyor. Beccal'ın çıkmasıyla bütün yeryüzü ne olacak? İfsad olacak. Mehdi'nin gelmesi, İsa Aleyhisselam'ın nuzulu, Beccal'ın öldürülmesiyle yeryüzü ne olacak? Salah bulacak. Yani yine neticede gidiyor gidiyor bir kişiye. Ama unutmayalım, bir beldenin, bir toprağın mübarek olması, bir insanın da mübarek olmasına sebep olmaz Hani bazen toplum içinde diyorlar ya bu seyyittir, bu peygamber soyundandır. İşte bu Medine'de doğmuştur, Mekke'de büyümüştür. Bir Mekke'de, bir Medine'de doğmak da insanı ne yapmaz? Mübarek kılmaz. Eğer Mekke'de doğma insanı mübarek kılsaydı Allah Resulü'nü atan Mekke'den kimlerdi? Mekke'de doğan insanlar. Bir toprak insanı mübarek kılmaz ama bir insan bir toprağı ne yapar? Mübarek Bakın Mekke'yi mübarek kılan orayı harem kılmasına sebep olan İbrahim Aleyhisselam değil. Medine'yi harem kılan oranın mübarek olmasına sebep Allah Resulü değil. Allah Resulü'nün Medine'ye geldiğinde orada akmaz bir su vardı. Bir yerde çıkar, bir yerde dururdu. Onun yüzünden devamlı hastalık olur ve suyu nedir? Hep acıydı. Ve Allah Resulü Mekkelilere bir bir ismini alarak ne yapıyor? Lanet ediyor, beddua ediyor. Neden yapıyorsun? dediklerinde, baksana bizi havası pis, suyu pis ve yaşanmayacak bir yerde yaşamaya beni mahkum ettikleri içindir. Ve Allah Resulü dua ediyor, Ya Rabbi buranın suyunu temiz ve lezzetli kıl, havasını güzel kıl, salgın hastalıklar buraya ne yapmasın? Giremesin. Bak Medine'ye o gün bugündür salgın hastalık giremez. Suyu tertemizdir, içti mi doyamaz. Eti bitmez. Tahılı ne yapmaz? eksilmez. Bunlar hep Allah Resulü'nün nedir? Dualarındandır. Onun için güzel ahlak insana ne yapıyor? Her zaman hayır getiriyor. Yine güzel ahlakın içinde kardeşlerim gece ibadetin fazileti çok büyüktür. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunu fert fert sahabelerle de ne yapmıştır? Tavsiye etmiştir. Ve salih insanlara bakın, büyük alim insanlara bakın ki sahabeden itibaren el alın hep gece namazına ne yapmışlardır? Önem veren insanlardır. Ve bir gün e, İbn Ömer bir rüya görüyor. Ablasını anlatıyor. Ki Hafsa annemiz kardeşidir. O da Allah Resulü Aleyhisselatü rüyasını aktardığında Abdullah ne iyi çocuk. Bir de gece namazı olsa diyor. Ve o günden sonra İbn Ömer bir daha ne yapmıyor? Gece namazını bırakmıyor. Halbuki bakın, beş vakit namazdan önce Muhammed ümmetine farz olan neydi? Gece kıldıkları 11 bir rekastı. Beş vakit namaz farz olunca ne oldu? Gece namazı nafile. Allah Resulü ve Sellem'e farziyeti devam etti ama bize ne yaptı? Nafile devam etti. Halbuki ona devam eden bir Müslüman ne oluyor? Birçok faziletleri elde eder. Bakın, sahabeye bakın. Gündüz oruçlu. Karşıda düşmandan harp ediyor. Gecede ne yapıyor? Namazını kılıyor. Bugün savaş var mı? Yok. harbetme Televizyon karşısında harp etme. Boş laflarda harbetme etme. Vaktini boşa harcamalarda harbetme Gece aynen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi Allah diyor şu insanlara diyor buğuz ediyor. Çarşı pazar bağırana gece uyuz bir eşek gibi yatana, çok yiyene, çok gülene Allah'a boz ediyor. Sanki bugün inanıyorum diyen insanların vasıtlarını anlıyor. Allah insanlara ne yapıyor? Boz ediyor. Ve bakın her insan gece ibadetine kalsa, seher vakitlerinde uyanık olsa, teheccüd namazını kılsa bu insan hayatın bütün yükünü ne yapar? çok rahatlıkla çeker. Sabah beşte işbaşı dese insanlar hemen beşte kalkıp iş yerine gidiyor mu? Allah dese o saatte kalk seni affedeceğim. Ne kadar günahın var. Ne istiyorsan onları götüreceğim dese ki diyor. Kaç kişi müracaat ediyor? Çok az. Gecenin üçte biri geçtikten sonra Allah Azze ve Celle en alt semaya iner. Yok mu benden isteye? Ona vereyim. Yok mu benden mağfiret diye? Onu ne yapayım? Affedeyim diyor. Ama Müslümanlar maalesef bu ahlakta yoksun oluyor. Yoksun olmasına sebep nedir kardeşler? Vaktini, zamanını, arkadaşını, çalışma yerini düzgün seçmedi Hepsine dikkat etse, hayata bakışı da kazancı da. Allah'a yaklaşması da hepsi ne yapacak? Güzelecek. Allah bizlere güzel ahlak nasip etsin. Ee, gece namazına çok dikkat eden ve bu ahlaklı ahlaklananlardan eylesin. Bununla alakalı o kadar çok rivayet var ki, mesela kişi diyor kalktığında, gece uyandığında, sesine şeytan ne yapar? Üç güğüm atar. Seni teşvik ediyor bak. Cin şeytan dedim adam hemen korkmaya başlar. Bir. Kalkar hamd ederse biri gider. İki. Kalkar abdest talası ikinci gider. Üç. İki rekat namaz kılarsa üçüncü gider. Ya abdest talan kılmaz mı? Demek ki gece oldu mu biliyor. Bak teşvik var. Ve diyor ki aleyhissalatü vesselam artık diyor gecesinde gündüzünde o insana şeytan ve avanları ne yapamaz? Zarar veremez. Bak bu bir teşvik sanıyor. Yine gece kalktın mı Hafif diyor su alıp da diyor eşinin yüzüne at. Kadın olsun erkek. Yani onu namaza kaldırır diyor. Hafif at. Ondaki sevabı sana ne yapıyor? Bildiriyor. Ve yine kimdir gece kalkar. iki rekat namaz kılar. Kalbinden hiçbir vesvese şubu geçirmez. Allah bütün günahlarını ne yapar? Affedert Yani yine bakıyorsun kulun ilk bakılacak ameli orada nedir? Namaz. Eksikleri varsa nereden sağlanacak? Mahfilelerden. Yani eksik derken terk ettiği değil. Kazay hacede sıkışmışındır. Yarım yamalak okumuşundur. Karganın yememlik dediği gibi inip kalkmışındır. Keraat vaktine getirmişindir vesaire. Ama gece kalkıp da güzel bir namaz kılmışsan o onunla ne yapıyor? Dengeleniyor. Yani yine de seni ne yapıyor? Kurtarıyor. Ve yine kardeşlerim gece ibadetimiz insana kazandırdığı güzelliklerden bir tanesi ki Aleyhisselatü Vesselam'ın gece namazında yaptığı duaları şöyle bir okuduğumuzda gerçekten çok tesirli ve insana yön veren dualar. Mesela birinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor baktım diyor bir şeyler mırıldanıyor kulak verdim gadabından rızana senden yine sana sığınırım diyerek sabaha kadar ne yaptı? Dua etti ve namazında dur, sabah baktım dur mübarek sakalında şöyle iz olmuş, akıttığı gözyaşından. İnanın gündüz yaptığınız duayla gece yaptığınız dua aynı değil. Gece yaptığım dua tamamen bütün benliğinle teslim olarak yaptığın bir dua çünkü sen rahatsız eden, zihnini meşgul eden hiçbir şey yok. Direkt bundan kaç kaçacağız Gündüzse, yani aynı hadis-i şerifte Allah Resulü diyor ya aleyhissalatü vesselam, uykunuz varken diyor, namaz kılmayın, gidin uyuyun, kalkın, dinç olarak namaz kılın. Çünkü diyor, kendinize dua ediyorum diye bek dua edersiniz de onu olursunuz. Gündüz namazlarını da ne okuduğunuzu bile hatırlamıyorsunuz. Ama gece insan dinç, vücut, kendine gelmiş ve Rabbi nedir? Baş başadır. Ve kazandığı birçok şeyler vardır. Allah hepimize bu güzel ahlakı nasip etsin. Evet. Yine en hayırlı insanların gece namazına dikkat eden insanlardan çıktığını söylemiştik. Ve ilim rütbelerinin en büyüğü de güzel ahlakla şereflenen insanların rütbesidir. Bir insanda hem ilim hem de güzel ahlak bir araya geldiği zaman artık o insanı o toplumda en hayırlı ve en istifade edilen bir insan haline geldiğini görürsünüz. İlim kişinin söz ve davranışlarını ne yapar? İyiye doğru götürür. Çünkü Kur'an'da Allah Azze ve Celle ne diyor? Allah'tan sizin en çok korkanınız kimdir? Hı? Alimlerdir. Alim kimdir? Allah'tan korkandır. Ve öğrendiğini hayatına nedir? Geçiren insanlardır. Cahilse her zaman nedir? Cesaretlidir. Ve cahilden her zaman kötü davranışları ne yapmak? Beklemek mümkündür. Ama ilim geldikçe insan ne yapıyor? Onun kötülüğünü yanlışlığını ve Allah'a karşı vereceği hesabı da hatırlayarak ne yapıyor? Duruyor. Mesela birçok sohbetlerde de bunu gündeme getirdik. Şimdi herkesin çalıştığı bir yer var. Nerede çalışırsa çalışsın, oradan çalıştığı yerin bir eşyasını izinsiz veyahut ücretsiz alma hakkına nedir? Sahip değil. Ama bugün bakın yani ben kaç tane Müslüman'ı uyardım bu noktada? Hala yapanlar var bunu. Adam koltuna kapıyor. Şu A4 kağıdı var ya, fotokopu 500 tane. Kapıya geliyor. Kaça aldım diyor. Tarasını vermek için. 4,5 taşı musun? Yani bir şey yap. Tek tek al. Ben toptan onluk alıyorum. 4 lira, 250 kuruş falan. Tek alırsan 5 lira. Yani şu 500 tanesi. Koltuna kapıya geliyor. Ya hocam resmi dairedir herkes. Bir şey kullanıyor. Bu da hayra kullanır. Hayır bu hayra kullanılmaz. Çünkü sen hızlılık yaparak getiriyorsun. İnsanlar bunu anlamaktan nedir? Aciz. Çünkü Müslüman güzel ahlak sahibi olmalı. Bugün bu küçücük şeye hayır namına teşebbüs eder. Yarın daha büyüğüne ne yapar? Teşebbüs eder. Allah Resulü Aleyhissalatü Vesselam müminin tarifini yaparken ne diyor? elinde ve dilinden emin olan. Alim de olsa, en altta bir Müslüman da bunlarda ne yapacak? Emin insanlar olacak. Eminliğini bozdu mu artık onda alimlik de kalmaz, Müslümanlığın tadı da kalmaz. İşte ilim insana her zaman hayır getirecek. Söz ve davranışları ne yapacak? Güzelleştirecek. Bu sefer söz ve davranışlar güzelse yaratıcının emrine insanda ne yapar? Ölçülü olarak uymaya başlar. Ve ölçüler içinde yaşayan bir insan da her zaman ne olur? Takvalı olur. Ayşe annemiz diyor ki Allah Resulü'nün iki şeyle karşı karşıya kaldığında hep kolay olanı seçer diyor. Yani günah olmadığı müddetçe. Bugün bizse Umumen inananlar olarak bir şeyle karşı karşıya kaldığımızda haram bile olsa menfaatimize faydalı olanı ne yapıyoruz? Seçme yoluna gidiyoruz. Halbuki ilim, ahlak, iman neyi seçmemizi emrediyor? Ahirette bize zarar verecek her şeyden uzak durmaya. İşte ilim insana bunun kazandırması gerekiyor kardeşlerim. Ve her şeyin bir kıvamı olduğu gibi insanın kıvamı da ilim ve güzel ahlaklandır. Ve tabiri caizse ilim iç güzelliği ahlak da ne yapıyor? Dış güzelliği veriyor. Biz imanı anlatırken ne diyorduk? İman iç, ahlaksa İslam dış. Ve hadis-i şerifte kim İslam'a girer yani iman eder? İslam'ını yani ahlakını güzelleştirirse gün geçtikçe geliştirirse, geçmişinde yaptığı hatalardan da, günümüzdekilerden de ne yapmaz? Hesaba çekilmez. Ama kim iman eder, İslam'ını yani ahlakını güzelleştirmezse, geçmişte yaptığından da, gününde yaptığından da ne yapılır? Hesaba çekilir diyor. İşte ahlakın imanla içli dışlı olmasını yakalayabildiniz mi? İlim, iman, insana aynen böyle. İman işte arttıkça dışa ne yapıyor? Diline de, gözüne de, gönlüne de. Aynen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Numan bin Beşir'den gelen rivayette helal da belli, haram da belli. İkisine dikkat eden ne yapar? Dinini ve ırzını korurdur. Ama dikkat edin, ikisinin arasında şüpheli şeyler vardır. Onun da misalini verirken diyor ki sizin bir korunuz olsa ve bir çoban da sürülerini o korunun etrafına getirip otlatsa. Ne yapar? Ben çobanlık yaptım. Yüzün üstünde koyun gittim. Yani birine sahip olsan birine olamaz. Gider oraya girer. Eğer sürüyü yasak bir korunun çitin yanına getirmişsen artık oraya girmem, bakmam, bulaşmam diye bir olay ne yapmıyor? Kalmıyor. Oraya yaklaşmıyor. Dikkat edin, Allah'ın da koruları vardır, onlar da haramlardır. Demek ki şüpheli dedi mi, orada bir duracağım, uzak duracağım. Allah'ın yasakları vardır. Ve devam ediyor rivayet. Dikkat edin diyor, vücutta bir et parçası var. Bu düzeldi mi? Her şey düzelir. El, dil, göz, gönül, ahlak, her şey düzelir. Ticaretin, yaşantın, aile yaşantın. O bozuldu mu? Her şey bozulur. Dikkat edin, o et parçası kalptir. İşte sohbetin geçen haftakinin başından itibaren anlattığımız bu et parçasını düzelttik mi, her şey ne yapıyor otomatik mi? Düzelip gidiyor. Ne kadar hasta olursan ol, ta diline kurt düşmeye kadar o kalpteki et parçasını düzeltmişsen, şükürden başka bir şey dilinde ne yapmıyor? Çıkmıyor. Yani Hangi durumda olursan o, Yusuf Aleyhisselam gibi köle olsan, kendi kardeşlerin senin canına kastetse, elden ele satılsan ve hapse dahi iftiraya düşüp düşsen yine o dilden ne yapmıyor isyan çıkmıyor. Onun için kardeşlerim insan et parçasını düzeltti mi, kendini düzelttiği gibi topluma da ne yapıyor örnek insanlar haline geliyor. Allah hepimize hayırlı meziyetler versin. Bu güzel meziyetleri kazananlardan eylesin. Ve Rabbimize hayırlı dostlar versin. Çünkü bunlar çok çok önemlidir. Ne kadar hayırlı insan olursan ol, arkadaşına dikkat etmiyorsan, yaşadığın yere dikkat etmiyorsan, kazancına dikkat etmiyorsan bozulacaksın. Çünkü köyde yaşıyorsan kaba sabı olursun diyor. Avcı arkadaşın var. Avcılıkla iştigal ediyorsan kafir olur vurdum durmaz olur Şu satanistlerin nasıl çıktığını biliyor musunuz? Şu Allahsızların ta ufak yeni doğan çocuğa dahi tecavüz eden Allahsız kitapsızların. Bakın bir kitapta okumuştum. Bir arkadaş da anlattı. Amerika'da kitap sünnetten amel eden hem de selef dedikleri insanlardan ben diyor şeytanı iman ettireceğim ve çok büyük bir hayra ereceğim diyor bir tanesi. Diyor ki ben şeytandan konuşacağım. Önce onun her dediğini yapacağım. Ondan bir şey isteyeceğim. Allah'a iman etmesini, secde etmesini. Eğer diyor onun diyor güvenini kazanırsam istediği her kötülüğü yaparak ona iman ettiririm diyor. Kaybolup gidiyor ve yani birçok insanın da Satanist olmasına sebep oluyor. Yani düşünün bir hayır diye gündeme çıkıyor. Onun için kişi yaptığı işe, harekete ahlaka çok çok dikkat etmeli. İlim ve güzel ahlak bakımından sahabenin dinde çok ayrı bir yeri var kardeşlerim. Allah kendilerinden razı olsun. Allah'ı uman ahireti zikredenler için en güzel örnek, en güzel numune kim? Allah'ın Resulü. Ama imanda bize örnek kimdir? Sahabelerdir. Çünkü onların iman ettiği gibi iman etmezseniz diyor. Onların ahlakına baktığınızda ki hepinize bu ödev olsun. Boş kaldığınız bir zamanlarda e, sahabelerin hayatlarını şöyle bir okuyun. Erkeni de okuyun kadınla da, çocuğunu da. İnanın ahlakınızın değiştiğini hissedeceksiniz. Çünkü insan bir gördüğüyle, bir işittiğiyle, bir yaşadığıyla ne yapar çok etkilenir. Ve insanı hayatta tutan şu içinde taşıdığı bilgidir. O bilgi insana ne yapar doğru ya da yanlış yön verir, bir yere götürür. O sahabelerin yaşantılarını, çektiklerini, cömerttiklerini, paylaştıklarını ve bu dine nasıl girip o dini nasıl muhafaza ettiklerini okursanız yani bu muhakkak insana ne yapacak? Faydalar verecek. Ve kendi nefisleri ihtiyaç içinde olduğu halde eşi de çocukları ihtiyaç içinde bir başka kardeşini kendine nasıl tercih etmiş, bu nasıl bir iman, bunu okuduğunda insan ne yapacak? Etkilenecek. Ve yine düşünün, kardeşi hicret etmiş, kendisinin birçok eşi var, işte eşlerim diyor, hangisini istersen boşayım, iddetimden sonra nedir? senin diyebilmiş, bu kardeşliği anlayabilmek için onların imanlarını, yaşantılarını, hayatlarını anlamamız gerekiyor kardeşlerim. Allah onlardan razı olsun. Bakın, İbn-i diyorlar, sen bu ilmi nasıl öğrendin? Yani bu ahlaka nasıl sahip oldun? Biz alırdık Allah'ın ayetini. Kaç tane? On tane. Öğrenir. Hayata geçirir. Sonra ödülür. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu ümmetin diyor münafıkları en çok münafıkları güzel Kur'an okuyan ve Kur'an hafızlarıdır. Bakın sahabeler güzel Kur'an okuyordu. Hayatlarına geçiriyordu. Müminliği yakalıyordu. Bugün bizimkiler sadece güzel okumakla insanları cezbediyorlar. Ahlak, yaşantı İslam'la hiç alakası yok. Allah Resulü'nün bahsettiği münafıklığın hepsini görebilirsiniz. Onun için bize burada sahabenin Allah kendilerinden razı olsun. Hepsi ayrı ayrı nedir? Birer örnektir. Ömer'e bakın, halife bir şehrin anahtarını almaya gidiyor. Herkese dillere destan anlatırlar ya. Sırayla merkebine biniyor. Bugün bizim lider dediğimiz insanlar kurşun geçirmez, korumalı, koruma ordusuyla bir yere gidiyorlar. Eleştirme bazında demiyorum, bir ülkenin başbakanı dahi, bir anası ölüyor, kuş uçurtmayacak şekilde önlem alınıyor. Dün Şam'ı fethediyorlar, Şam'a bir halife, yani bir İslam komutanı, bir emir, bir devlet başkanı, yanında bir köleyle, hem de bir merkeple gidiyor korumaya. Anlatmak istediğimi yakalayabiliyor musunuz? Yani İslam'ın olduğu yerde huzur vardır. Allah korkusu vardır. Zaten insan ölecektir. Takdir edilmiş bir ölümü vardır. Allah'tan gayret hiçbir şeyden korkmaz. Bizim kefenimiz cebinde demek kolay. Öyleyse korumasız gez. Ben seni görüyorum kefenin cebinde olduğunu. Ömer böyle geziyordu. Bu imanlı insanların yapacağı güzel ahlakın ve İslam'ın getirdiği nedir? Güzelliklerdir. Bizim için örnek Allah'ın Resulü'dür. Lider arayacaksak yine Allah'ın Resulü'dür. Ahlakta örnek arayacaksak sahabelerimiz bize ne yapar? Yeter. Hangi akılda, hangi zaman diliminde bir örnek ararsanız şaşırırsınız. Dün bakın Kur'an okumayı yasakladıkları bir ülkede bir adam çıkıyor, samanlıklarda Kur'an öğretiyor. Onun ahlakıyla ahlaklanan bir sınıf çıktı. işte Süleyman Hilma'nın yapmış olduğu bir çalışma. Bugün Süleymancılar diye bir grup var mı? Var. Dün hapishanelerde çürüyor. O günkü lider tek gözlü deccal diyor, kafir diyor. Hapishanelerde ölüyor. Bugün koskoca nur cemaatı var mı? Var. Dün kafir dediklerini bugün ne yapıyorlar? Çok rahatlıkla kucaklayabiliyorlar. Onun için bizim hangi asırda, hangi asrın diliminde veya içimizden çıkan alim hoca dediğimiz hiçbir insanı örnek alma şeyinde değil. Aldın mı orada bir fırka başlıyor, bir sapma ne yapıyor, gündeme geliyor. Ama alimler hidayet meşaleleridir. Allah onlardan razı olsun. Anlattıkları güzellikler, doğrular her zaman karanlığı aydınlatmıştır. Onun da kadrini kıymetini bilmeyen nankördür. Muhakkak insan olmamız sebebiyle de bizde de birçok yanlışlıklar ne olacak? Olacak. Bu yanlışlıkları da yaptığın hayırları ne yapar? Kapatır gider ama yanlışlıklar hayırları bastıracak seviyeye gelmeyecek. Onların da nedir? ölçüleri vardır. Allah onlardan razı olsun. Sahabeler bu konuda bize çok büyük örnekler olmuş. Yani anlatmakla hayatlarını bitiremezsin. Bir Ebu Zer'i Elbisesin var. Yarısı kölesinde, yarısı kendi sırtında. Yiyecek mi? Ne yiyorsa aynısını kölesine de yedirir. Çünkü ayetten sabit. Yani sahabelerin yapmış olduğu Örnek davranışları bugün bizler yapamıyorsak demek ki sadece inandık deyip inandığımızı hayatımıza ne yapmıyoruz? Geçirmediğimizden veya inancımızdan alakalı hiçbir şey yok. Bugün topluma bakıyorsun birine Kur'an okunmaz değil mi? Ya niye Kur'an okunmasın? Herkes okuyor bak. Canilerde böyle şöyle herkes işte önünün arkasından şunu diyor. Doyduğuyla bir din anlayışı var. Öbürüne gidiyorsun şu yapılmaz dediğinde niye yapılmasın ya? Koca koca insanlar yapıyor ya diyor. Yani dinden insanlar hep habersiz yaşıyor. E biz inandık deyip de Kur'an sünnetten amel ediyoruz deyip de biz de aynı vaziyette olursak cahillen aramızda ne olur? Hiçbir fark olmaz. Rabbim hepimize hayır versin. Amin. Demek ki Müslümanlık baştan sona her meselede neymiş güzel ahlakla alakalıymış. Ve allah Teala'nın en son dini olan İslam bütün güzelliklerin kaynağıdır. Her türlü faziletlerin başıdır. O güzelliklerden ve üstün hallerden biri insanlara nedir? Kolaylık göstermektir. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kolay olan dost doğru din olduğunu ne yapmıştır? İfade etmiştir. Ve Bizim dinimiz hep orta yoldur. Ne ifrata ne tefrite hiçbir zaman ne yapmaz? Kaçmaz. <gülüyor> Yahudiler ifrat etmişler. Hristiyanlar tefrit etmişler. Yahudiler ilim ilimde derinleşmişler. Ameli terk etmişler. Gelen peygamberleri hiçe saymışlar, öldürmüşler. Hristiyanlar da ne yapmışlar? İlimsiz amel etmişler. Emredilmeyenleri hayatlarına geçirmişlerdir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam e, bu toplumda da alimler azdığında Yahudilere e, ilimsiz amel ettiğinde Hristiyanlara benzerlerdir. İbn-i Teymiye bunu Sırat-ı de çok güzel anlatıyor. Allah, Allah kendisinden razı olsun. Bizlere her zaman vasat olmayı ve ilimle amel etmeyi dinimiz ne yapmıştır? emretmiştir. Ve bu konuda da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a baktığımızda kardeşlerim anlattığıyla hayatında hiçbir şey nedir? Ters değil. Ters düşmemiştir. Hatta bir sözünde karşıdan geleni bu kavminin en şerli adamı yani münafıktır manasında bir söz söylüyor. Ayşe annemiz bakıyor şöyle adam geliyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ona o kadar güzel davranıyor ki bu davranışının akabinde gider gitmez Allah Resulü Ayşe annemiz amma yayvanlık yaptım, yağcılık yaptımdır diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ya Ayşe Allah'tan korktu sen beni hangi işimde aşırı gider gördün Ayşe annemiz şöyle bir duruyor. Şimdi söylediği söz Allah Resulü nedir? Karşıdan biri geliyor. Burada oturuyoruz. Ben diyorum ki bu kavminden en şerli adamı. Buna dikkat edin. Bu insanları ifsat eder. Onun lafını ona götürür. Bunu bu lafını buna götürür. Bilen birisi olarak ben bunu uyarmak zorundayım değil mi? Adam geliyor. Ben iyi davranıyorum. Bu sefer buradakiler ne yapıyor? Ya adamı bunu dedi. Hı hı. hem de ona güzel davrandı. Yani bu nedir? Ayşe Nemez'e diyor ki o kavminin en şerli adamıydı. Şerinden emin olmak için ne yaptım? Böyle yaptım. Demek ki ilmi olmayan bir insan, ilimlinin hareketini de bir yerde yakalaması neymiş? Mümkün değil. Öyleyse soracak. Neden bu hareketi yaptın? Onun cevabını alıp ona göre ne yapacak? Hareket edecektir. Ama bunu sormazsa nasıl hareket eder? Öbür münafıktan aynı beraber hareket eder. Çünkü gelip de alemi anlaması mümkün değil. Çünkü cahil hiçbir zaman alim olmadığı için alemin halini ne yapamaz, anlayamaz. Ve kör olarak meselelere bakar. Allah hepimize güzel ahlak versin, anlayış versin. Ve Rabbim bizleri her türlü kötü huydan bırak eylesin. Hakkı hak bilip yaşamayı batılı batıl bilip ondan uzak kalmayı nasip etsin. Sohbet bir saati geçti. İnşallah haftaya devam ederiz. Allah imanını imanı artanlardan eylesin. Sühani ki Allahumme ve bihamdiki eşheden la ilahe illallah estağfurullah ve tabi elhamdülillahirrahmanirrahim. <gülüyor> <Rablu> Sorunuz varsa buyurun. Hı.